Merhabalar ben Kerem Doğan. Didem Gürsap, Ben Evrim Demirören. Kamusla Güreş'teyiz. 94.9 Açık Radyo'dayız. Efendim Twitter adresimizi Evrim Hanım söylesin buyurunuz. Kamusla Güreş. Twitter Bu kadar. Adresimiz, Gmail <gülüyor> adresimizde Şaşış, kamusla güreş. Şaşırdım <gülüyor> Efendim işte çiçek böcek konseptiyle devam eden programımıza e, büyükbaş sığırlar, öküz, manda, ve birçok camızlar, <gülüyor> malaklar <gülüyor> inek, sığır, tosun devam, devam ediyoruz. ediyoruz. Hızla devam edelim çünkü geçen hafta baya bir e, materyalimiz gel... kaldı bu hafta evet, ya. Kaldı kaldı maalesef. <gülüyor> Sadece şeyi söyleyebiliriz dinleyicilerimize birçok hayvanda olduğu gibi bu büyük başlarda da evcilleştirilmesi sürecinden sonra büyük bir kutsallık atfetme, sevme e, aileden biri gibi görmekle e, Hakaret, aşağılama, yok etme Hı -hı. Öldürme arasında bir ikilem içinde evet, Gidiyor evet, Esat Korkmaz'a bakmıştık en son Orada iki başlık kalmıştı Onlardan biri sığır, ser, zerdüşlükte Kutsal e, hayvan e, Sığır Sığır dili ise Çin kültüründe Simgesel anlamda bu çok ilginç bence Ne çok kalın Ne de çok ince olan evet. Biraz parlak, makbul Kadın kulağı efendim <gülüyor> sığır dili ha. Bunu Biraz Hindistan'a varalım dedim Biliyorsunuz burada sığırın bol bulunduğu bir yerden bahsediyor Murat Belge tarih boyunca yemek kültüründe Sığırın diyor bol bulunduğu bir yerde Hindistan eti yenmediği için Hinduizmin kutsal hayvanlarının başında geldiği için bu ülkede sığır kesmek resmen yasak Doğru Öyle bir durum var Bu ülkede ya da alt kıtanın inanılmaz dinler bolluğunda Hayvani hiçbir besini ağzına koymayanlar var diyor. Hayvanlar insanların bu dünya ile öbür dünya arasında milyonları bulabilecek gidiş gelişlerinde büründükleri biçim yani avatar olduğu için özellikle jainizm gibi inançlarda hiçbir hayvan öldürülmüyor. Bu insanlar ağızlarına sinek, tatarcık falan kaçmasın diye peçe takıp dolaşıyor. O derece ve oturmadan önce yerdeki karınca misali canları kurtarmak için de yanında mutlaka süpürge taşıyorlar. Haykıla ne ne Jainizm incelenebilir bence. Ama. Evet, ne naif. Evet. Bu Hindistan'da kutsal inek Zebu olarak biliniyor. Dünyanın en eski evcil sığırı olarak da bilinmektedir. Didemcim Hindistan'a gittiysen biliyorsundur. Hayır. <gülüyor> Hindistan'da çünkü inekler gayet rahat gezinirler. İşte caddelerden karşıya karşı, karşıdan karşıya geçme hakları vardır falan. Pakistan'da inek neden kutsal? Tarihsel geçmişleri incelendiğinde daha çok kırsal bir hayat biçimine sahip oldukları... ...bu kırsal hayatta işte hayvanın sütünden, gübresinden ve idrarından yararlanmayı da gerektiriyor aynı hmm. zamanda. insanlar bu açıdan kendilerine en çok verimi sunan hayvanı kutsal sayarak yaşam alanlarını ve hayatlarını koruyacaklarını düşünüyorlar. Hmm. Bunun dışında Hinduizm biraz incelendiğinde en değerli besin kaynaklarından birisi süt... Bu süt ineği önemli bir yere taşıyor. Kutsal bir statüye taşıyor aynı zamanda. Hindulara göre inek sütünün sakinleştirici etkisi bulunduğundan sıkça tüketilen bir besinmiş hmm. inek sütü. Ateş kullanılarak yapılan ibadetlerde de inekten elde edilen sütten tereyağını kullanıyorlar. Hı -hı. Hindular ve e, aynı zamanda Hinduizm e, de inek iyiliği temsil ediyor, oldukça sakin ve uysal bir hayvan Hı -hı. olması dolayısıyla. Bu sakin o, ve isimler. uysal sözcüklerine e, varıyoruz bir ilk evet, programda, programda da konuşmuştuk. Şimdi e, din ve mitolojiden tarihe geçeceğiz. İkisini iç içe barındıran bir bilgi var bende. E, Boarin kavminden Korchitimuchi'ne gelip e, ilahi bir işaret bana rüyamda şunları gösterdi diyor. E, çevresinde dönen vahşi bir inek e, Camuka'nın kendisine büyük arabasına yerleştirilmiş çadırına boynuzuyla vuruyor Neredeyse boynuzu kırılacakmış gibi derken vahşi bir boğa çıkıyor büyük bir çadır direğini çekerek geliyor oraya ee, burada hem erkek hem dişi e, olan hayvandan e, bahsedildiği için bu iki hayvanın bir biçimde yer ve gökle özdeşleştiği açıklaması söz konusu yani gökle yer Timuçin'i ulusun hükümdarı ilan ediyorlar Timuçin'in evet. hükümdar oluşunu açıklayan e, öykülerden biri bu e, keza e, gene böyle artık e, mitolojiyle tarihin iç içe geçtiği e, Mısır'da bir kutsal apis e, boğası var. E, çok fazla figürü de olan Twitter adresimizde yer vereceğiz. Bir apis mezhebi e, söz konusu. Bu kutsal boğaya tapıyorlar. Kutsal hayvan sadece rahiplerin bildiği bazı özellikler sayesinde tanınıyor. Alnında beyaz bir üçgen. ...boynunda kartal şeklinde, göğsünde de hilal şeklinde bir işaret olması gerekiyor. Hmm. Bütün bu emarelere sahip olan boğayı buldukları zaman... ...işte kutsal e, menfis boğası, e, apis boğası o oluyor. Özel bir ahırda tutuluyor. E, kendisine tapanların sundukları adakları e, kabul ediyor... ...ve e, belli ki hanetlerde bulunduğuna inanılıyor e, yaptığı hareketlerden. 19. Haneden zamanına kadar her boğanın kendine ait bir gömülme yeri var... İkinci Ramses zamanında da Serapeum adı verilen toplu bir anıt mezar inşa ediliyor hmm. bu boğalar için ve Apis boğası öldükten sonra tanrılışarak Osor Apis adını alıyor. Hmm. Ee, gene ben bu bilgiye 2009 Metis ajandasından ulaştım. Ee, sık kullandığımız... Kaynağın ne? kaynağımız bu. Kaynak söylemek da Ne kadar, kadar yararlandık aslında değil mi? Ajandalardan, çok, biz bütün programlarımızda. Çok. Her Hı -hı. sene çok güzel konulu ajandalar çıkarıyor Reklam Metis. Aldık, Reklam alalım aldık. <gülüyor> Efendim, aktüel arkeolojide de bu Apis boğasından bahsediliyor. Sonuçta evreni ve diğer her şeyi yarattığına inanılan Tanrı Plat'ın dünya üzerindeki temsilcisi olarak kabul ediliyor. O yüzden kutsal. Öldüğü zamanda sonra yerine yeni bir tanesi aranıyor bu özelliklere Esarip. Erkek ama değil mi? Erkek boğa. boğa evet yani, zaten boğa olunca boğa, evet, erkek otomatikman oluyor. erkek. Doğru, doğru. Evet efendim şimdi tarihle ilgili e, ne var ne yok. O gene aktüel e, arkeolojide çeşitli bilgiler var. Mesela yine gittiğim bir yerden bahsetmek <gülüyor> istiyorum. E, Berlin'de bu e, Bergama e, Müzesi'ni gezerken orada gittim ha, işte, gittim o. <gülüyor> İstersen sen bahset. Ağlamak istiyorum. Bu, <gülüyor> <gülüyor> sen de çok gezen birisin ama e, Babil e, Devleti'yle ilgili bölümde bir e, yolun oradaki... Çok gezen mi bilir çok okuyan mı bilir Cidemciğim? Vallahi akıl yoksa ikisi de bir işe yaramıyor bence. <gülüyor> <gülüyor> Geziyorsa da okuyorsa da akıl ve muhakemenin devreye girmesi sonucu işe yarar şeyler diyorum. Efendim Babil Devleti'nin e, dış e, surlarında e, böyle ortasından e, geçilen iki yanında çeşitli görsellerin olduğu bir yol söz konusu. Orada mesela bir boğa figürü var çok meşhur gene e, Twitter sayfamızda kullanacağız. Ee, Zerdüşlerle ilgili Kerem söylemişti aslında e, zerdüşlükten önce e, bu sağır gibi hayvanlar pek kutsal kabul edilmiyor aynı coğrafyada ama zerdüşlük sonrası kesmek yasak denecek kadar e, değer veriliyor. E, Keza e, Atina Akropolis'inde bazı görseller var gene Twitter sayfamızdan e, ulaşabilirsiniz orada kurban edilen boğa figürü var bu kurban hmm. e, sözcüğü çok ön plana çıkıyor Aslında evcilleştirme ile birlikte bu sığır e, familyası diyeyim e, hmm. e, bizimle birlikte yürüyen kadim hayvanlardan biri oluyor aslında sığırla çok doğru. birlikte i̇şte Tabii, Anadolu'da ailenin bir ferdi sonuçta Evet, evet doğru. Çok yani işte, evet, sevimli isimler koyarız falan. Hatta bunu da sarı kızlar falan. Birlikte hatta ben kışın birlikte yatılır bazen ahırda tabii sıcak ve konulma sebebiyle. Ben yattım hatta. Danalarla birlikte <gülüyor> yattım. Yaylada mecburen. <gülüyor> ne de güzel gözleri vardır. Evet. Ee, Eşek gözleri mi dana gözleri mi? Şöyle bir şey İlhan Berkin tam bu konuyu açtınız. Vakit kalırsa söylerim diyordum ama çok, çok iyi geldi. <gülüyor> Gene Metis ajandasında İlhan Berkin dana başlıklı çok kısa bir yazısı var. E, Hepsini okumayayım kısa olmasına karşın ama o dünyanın en güzel gözü ceylandadır denir ama eşekte de falan derken oradan danaya geliyor. Ne kadar güzeldir diyor gözleri bademsi ve karadır. Hiçbir şeye bakmıyormuş gibi duru duru bakarlar. Belki de hiçbir şey anlamazlar bakmaktan ama onu güzel yapan belki de budur demiş. O amaçsız ve nedensiz bakış. Ee, görüntüsünden etine duruşundan gözüne ne kadar danayı sevdiğini anlatan bir Metin İlhan Berkin onu da paylaşalım şimdi tarihinden bahsediyorduk e, bu Fransa'nın e, ki mağaralarda bir sürü özel mağara resimleri bulunmuş ya... ...bu paleolitik çağdan e, kalan mi? çizimler var. O çok meşhur çizimler var bilirsin aslında. Biliyorum vallahi. E, yani. e, efendim e, Nio mağarası yanlış telaffuz etmiyorsam. E, orada e, bu öküzler, sığırlarla e, ilgili çok fazla çizim var. E, bir de şunu öğrendim. E, bu evcilleştirme sonrası küçülüyor hayvanların ebatı. Yani... E, Evcilleştirilmeden önce bayağı dev ve korkulası hayvanlarken hı hı. evcilleştirme evresinden sonra daha küçük e, sığır tipleriyle hı. karşılaşıyoruz. Hep ilgilendiğim, e, merak ettiğim bir alandır aslında bir anladı da baktığımda. evcilleştirme süreci nasıl oldu acaba? İşte bu kadar hayvan, tavuklar işte büyükbaşlar, küçükbaşlar düşünsenize öyle bir hayal edin. Yani Evet o devasa hayvanları evcilleştirmeye çalışma evet, süreci falan. Ne o kadar beni de çok düşündürüyor. Falan. Bu e, Jarek Diamond'ın e, Tüfek Mikrop Çeliği'nde ona biraz yer veriliyor. Hı -hı. Aslında bir şarkı arası alıp sonra Hı -hı. o kullanacağımız kaynaklardan biri de hem evcilleştirilme hem de tarih sürecinde Anadolu'da da nasıl bir yer ediyor ele alırız. Evet. O zaman Kubat'tan gelsin. Manda Yuva yapmış Söğüt Dalı'na diye <Gülüyor> Diğer ismiyle tiridine bandım dedo vamos sandın para veriyor Ağabeyim sen Amanin i yandım. Tiridine tiridine tiridine bandım. Bedava sandın? Para verip aldım. Tiridine tiridine suyuna da battım. Amanin amanin amanin yandım. Tiridine tiridine tiridine bandım. Bedava sandın? Para verip aldım. 94.9 Açık Radyo'da Kamus'la güreş devam ediyor. Sevgili dinleyiciler, büyükbaş hayvanlara e, yer veriyorduk. E, en son Jarek Diamond'tan bahsettik. Evcilleştirme süreci bu büyükbaş hayvanların nasıl oldu diye. E, bu e, kitapta M.Ö. 6000 yılında ineğin e, Güneybatı Asya, Hindistan ve Kuzey Afrika'da evcilleştirildiği tahmin ediliyor. Bu kadar eski yıllar olunca e, daha çok tahmin bazında oluyor evet. tabii çıkan kemiklerden. Ya vahşi sığırdan evcilleştiriliyorlar. Evet, keza hint mandası var. O da milattan önce 4000'de Çin civarında evcilleştirilmiş. Sen de sende biyolojik bilgiler vardı. Yani evet aslında sınıf olarak memeliler. İşte alt sınıfı plasantalı memeliler. Takımı çift toynaklılar, alt takımı geviş getirenler, eee boynuzgiller familyası, alt familyası sığırlar. Ee, hem dişi ve hem erkeklerde boynuz mevcut. Ee, koku alma organları çok gelişmiş. İşitme duygula, duyuları ise pek hani çok e, gelişmiş değil yani koku alma organlarına göre. Hı. Ancak hareketsiz cisimleri çok yakına gelmedikleri sürece göremezlermiş mesela. Böyle bir Evet çoğunlukla sürüler oluşturuyorlar. Ee, bazıları sık ormanları bazıları ise açık ve otlu alanları tercih ediyorlar. Bir kısmı ise beş bin altı bin yükseklikli dağlarda e, yaşayabiliyorlar. E, Dediğim gibi işte manda e, bir çeşitli e, yabani mandadan hmm. e, evcilleşiyor. E, bir de yak var e, ondan çok bahsedemedim Bulmacalarda ama, evet. çok çıkar. 3 harfi evet, <gülüyor> ondan <gülüyor> evet, bahsedeyim doğru. bari o yab yabani yaktan evcilleştirilmiş yine. E, bu çok soğuğa karşı dayanıklı bir hayvan. Dağların yüksekliklerinde hmm. 150 kilogram yükü kolaylıkla taşıyabiliyorlar. Bu tüylü tüylüdür böyle evet. hatta. Evet, ya, Moğolistan'dan Buhara'ya etleri ve sütleri için besleniyorlar. Ee, böyle bu, efendim bendeki biyolojisine bağlı olarak aslında senin bahsettiğin bu şeyler e, sürü halinde olma çok iyi görmeme çok iyi koku almama sanıyorum av hayvanının ortak özellikleri gibi avcılarda da tam tersi özellikler gelişmiş oluyor <gülüyor> bu e, evcilleştirme sözcüğü de vardığımız e, kelimelerden biri onu hatırlatalım şimdi biyoloji ile ilgili ben şöyle bir bilgi gördüm genejerek diamondın kitabında tüfek mikrop çelikte e, hayvandan insana insandan hayvana geçen hastalıklardan bahsederken bir e, sığır vebası söz konusu çok eski yüzyıllardan beri söz konusu olan bir hastalık. E, bu insandaki kızamık mikrobuna çok benzeyen bir yapısı var bu virüsün. Uzun yıllar bir arada yaşamalarından hatta bazen birlikte aynı yerde yatmalarından, aynı havayı solumalarından kaynaklanan virüsün e, şekil ve özellik değiştirerek insana e, dönük başka bir virüs haline geldiği e, tahmini söz konusu. Tarihiyle ilgili hızlıca ilerliyoruz. Çünkü günümüzle ilgili de pek çok eleştirel başlık var. Ee, Anadolu'da e, öküze baktığımız zaman mesela bu Ankara Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nde çok meşhur eski Hidid dönemiyle ilgili iki boğa vardır. Ee, fırtına tanrısı e, Teşup'un iki boğasını simgelerler bunlar. Pişmiş topraktan törensel içki kapları. E, Twitter adresimizde e, görüntülerini vereceğiz. Ee, gene geçmişten bahsettiğimiz zaman yukarı diçle e, havzasında e, önce evcil olmayan e, yabani sığırlar görüyoruz. Bunlar hep avlanıyorlar. E, daha çok insanın yaşantısını zorlaştırıcı oldukları için yok edilme biçiminde bir avlanmadan daha sonra evcilleştirme sürecine e, geçiliyor. Bu arada şeye dikkat ettim. Çatalhöyük başlıca evcilleştirme merkezlerinden biri kabul ediliyor. Zaten Çatalhöyük'teki bir takım evlerin içinde öküz boynuzları var. Gene bazı çizimler koyacağız Twitter sayfamıza. O Güç simgesi demiştik özellikle boğadan yola çıkarak. Ancak aslında Suriye ve Güneydoğu Anadolu kökeni oradan Çatalhöyük'e geliyor. Ama asıl evcilleştirme süreci orada. Ee, bir de e, şuna dikkat ettim. Bu süreç içerisinde yaba son yabani sığır 17. yüzyılda Polonya'da öldürülmüş. Hmm. Böyle. 1700'lü yıllarda da boğa güreşleri ortaya çıkıyor. Pek hmm. severiz. Tabii. E, Kim sever ben sevmem. Yani... E, <gülüyor> Tam anlamıyla bir vahşet ancak 6-14 Temmuz tarihleri arasında yapılan e, bu San Fermin Festivali'nin kente sağladığı ekonomik kaynak 20 milyon euronun üzerinde gösteriliyor boğa güreşlerinde. Hmm. Sadece İspanya'da değil Fransa'da, Meksika'da ve Portekiz'de de yapılıyor. Barcelona'da ve Kanarya Adaları'nda yasaklanmış boğa güreşi. Barcelona'da ve Kanarya Adaları'nda. İyi bir evet. adım. Bir de iki şey var değil mi? Ben öbürünü daha çok seviyorum. Boğaları salıyorlar hani. insanlar kaçıyor. Bahsettin festivali o zaman. Bu. <gülüyor> bu daha şey. Eşit şartlarda olan bir şey. <gülüyor> Fakat o ıı, arenada yapılanlar gerçekten çok vahşet böyle adım adım. Yani tamam orada boğa güreşçisi bir kahraman gibi gösteriliyor Geçenlerde ama. Geçenlerde meşhur bir Matador öldü bildiğim kadarıyla. Öyle mi? Evet. Ya Matador'un ölmesi de şey yani böyle abartılı oh olsun diyemeyeceğiz Hı. ama. Çok önemli bir meslek İspanya'da oldu Çokça saygı Prestijli. duyulan ve çok kazançlı bir meslek. Zaten iyi bir matador boğanın gözüne baktığı anda nasıl bir boğa olduğunu anlama e, yeteneğine sahipmiş. Matadorların kıyafetleri özel. Evet Yine, çok teşekkür ediyor. O kadar insan var. ilişkileri var ki artık gözünden tanıyor yani ben işte. <gülüyor> matador'un işte <gülüyor> gözünden tanırım. Konuş onunla filmi Sevgili vardı. Boğalar boğanın, kırmızıya saldırır ben... bilgisi yanlış yerleşmiş bir bilgi. Ha, e, renk ha. körü boğalar sese ve hışırtıya gidiyorlar abi zaten ilk ortaya çıkışı da e, bu at üzerinde yapılan okalış savaşlarında boğaya e, şapkasını göstererek başlıyor. O, o zaman yeni yüzyıllara yaklaştık. Ben hemen eskiden kalan ufak <gülüyor> bir bilgiyi tamamlayayım. E, Elias Kanetti'nin Hayvanlar Üzerisinde e, Bizon Dansı diye bir e, küçük yazısı var. Orada Kuzey Amerika yerlilerinden bahsediyor, mandanlardan. Onların bir bizon dansı var. Onun da görselini Twitter'da bulabilirsiniz. Bu bir gerçek tabii. Kanetti daha öyküsel anlatmış ama bizon avlamak için yaptıkları bir dans. Bu kendileri de bizon kıyafetine bürünüyorlar. Avladıkları bizonların kafalarını baş geçiriyorlar derilerini üstlerine alıyorlar ve e, günlerce bu bizon dansı devam ediyor ki bizonlar o bölgeye gelsinler ve geldikleri zaman av başlıyor inançlarına göre o dansı yaptıkları için bizonların geldiğini düşünüyorlar o yüzden günlerce sürebiliyor bazen işin ilginci aynı kişi hem bizon hem avcı rolüne sürekli girerek e, günlerce e, bu dansı yapıyor böyle de bir bilgi var günceli Geliyoruz. Biraz kötü aslında başlıklar var güncelde. Biraz da e, sevimli yönlerinden bakın bir mor inek teorisi vardı hatırlarsınız evet. biliyorum. E, bu İsveçli Seth Godin'in e, teorisi, farklılığın altını çizen bir teori. Farklı olan bir şey konuşulmaya değerdir, istisnadır, yenidir. O bir mor inektir. Sıradan bir şeyse fark edilmez çünkü o kahverengi inektir. Diye. Reklam ve pazarlamanın altını çizen bir teoriydi He. mor inek teorisi. Bir de Pink Floyd'un e, çok e, akıllarda kalan bir albüm kapağı vardır. İnekli, Heart hmm. Mother albümünün kapağı. Onu merak ettim, araştırdım. Hmm. Ne alaka diye. Tam da ne e, alakaymış galiba? Aynen öyle. Hiçbir alakası olmadığı için e, albüm kapağı fotoğrafçısının e, otobana çıkıp gördüğü e, inek sürüsünü resimlemesiyle ortaya çıkıyor şimdi efendim evet güzel hikayeler bize olumsuzlarına e, hazırladılar <gülüyor> yani diyelim ben hazırlamamıştım yani. artık. <gülüyor> böyle <gülüyor> öyle kabul edelim yani güncele baktığımız zaman bu özellikle vejeteryan ve vegan bakış açısından da çeşitli programları zaman zaman ele alıyoruz mezbaalar hayvanların öldürülüşü yaşama koşulları sadece öldürülüş de değil orada e, sütünden yararlanmak içinde bulunulan e, bulundukları ortam çok korkunç. Ee, burada... Yaşam ortamları da öyle Didem'cim. Daha fazla verim almak için hayvanlara yedirilen gelioğlu evet, yemler. Onları evet. da eklemek gerekiyor. Ben bunu bizzat Datça'da yaşamıştım. Böyle güzel bir çiftliğe gittim falan diye çok mu? Didem Datça'ya da gitmiş. Ya. <gülüyor> ya lütfen yapmayın arkadaşlar. ya Öyle bir şey yok. Kendileri gezmiyorlar sanki. Ben Twitter adresine arkadaşlarımızın gezdiği yerlerin listesini de koyacağım sevgili dinleyiciler. Ya şey Böyle sürekli... ...türettikleri bir garip baya gibi bir şey yediriyorlardı hayvanlara. Danalara aşırı küçük bir alanda kaslanmasınlar ve daha lezzetli olsunlar diye tutuyorlardı. Çağımızın en büyük problemlerinden birisi aslında. İşte özellikle evet. bir dönüşüm yaşanıyor. 95'li yıllardan sonra işte kurulan Dünya Ticaret Örgütü ile birlikte... ...Dünya Ticaret Örgütü, örgütü şirketlere sağladığı olanaklarla 2000'li yıllar ve günümüze kadar çok uluslu şirketlerin işte tarım ve gıda şirketlerine dönüşmesi e, dolayısıyla e, yani bunlar ne, ne, nelere neden oldu? İnsan sağlığında, gıda güvenliğinde, hayvan refahında, su güvencesinde ormanlar kesiliyor. Hayvanlar için tarlalar ayrılıyor. Evet, çok riske hava var kirleniyor. Diyor. Sadece mesela örnek olarak endüstriyel hayvan üretiminde e, bahsetmiştin gerçi patojenler de e, yayılmaya başlıyor. Yani <gülüyor> çok uzun Sanmıyorum. bir program <gülüyor> sevgili dinleyiciler biz iki program boyunca e, güç, erkeklik, kabalık, anlayışsızlık, kutsallık, tapınma, evcilleştirme öldürme sözcüklerine vardık sanatla ilgili de söyleyeceğimiz şeyler vardı pek zamanımız Hı. kalmadı onu twitter'da paylaşalım evet yani, yani, özellikle evrimden de... <gülüyor> harnamesinden e, Fazıl üstünü Dağlar Canı, Mustafa Kemal'in kanısındaki ve e, Nazım Hikmet sanki hiç yaşamamış gibi ölen ve soframızdaki yeri öküzümüzden sonra gelen diyerek kadından bahseder. Ben bence evet, programı bitirelim. bitirelim. Bütün i̇yi resim dilerim. görselleri Twitter'da iyi haftalar diliyoruz. Hoşça kalın. İyi haftalar.